Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. 94.9 Açık Radyo'dayız. Kamuslu Güreş. Başladı. Başladı. Orman, ağaç, cangıl, koru. koru kelimelerimiz devam ediyoruz. Dinleyicimiz Hakan Demir'e teşekkürümüzü iletelim. Çok evet, sağ olsunlar. Evet teşekkür ederiz. E, aynı Programımızla Destekçimiz... aynı isimli. E, Instagram, Twitter. Twitter. E, Gmail adreslerimizde mevcut. Twitter'dan da görsellerimiz ve konu başlıklarımızı yayınlıyoruz. Geçmişe dönük programlarımızı da. Oradan takip edebilirsiniz. Keza Aha. Açık Radyo'nun sayfasından da programımızı bulup geçmişe dönük hepsini. Efendim biz e, mevsimden dolayı ovalara, kırlara, yeşilliklere açılmış. Yeşilden bazı hayvanlardan leylek, kelebek gibi bahsedip yeşilden vazgeçemeyip ağaca ormana sapmıştık. Evet. Birinci programda hep sözcüklerin anlamları üzerine konuştuk, bitiremedik. Evet, devam edeceğiz Çok biraz. Çok zengin. ...etimolojisine baktık... ...biraz da anlam bakalım... ...TDK'ye bakıyoruz... Ee, ...neler var... ...orman... ...işte ağaçlarla örtülü... ...geniş alan... ...bu ağaçların bütünü... Ee, ...demek... ...orman gibi... ...işte genellikle saç... ...kaş için kullanılıyor... ...gür... ...gür... gür ...çok anlamlı... Hmm. ...orman kibarı diye bir şey var... Allah yollu söyleniyor... ...ayı için Ayı. kullanılıyor... <gülüyor> evet orman taşlamak diye bir şey var. Bir kimsenin düşüncesini dolaylı olarak öğrenmeye çalışmak. Bunu Hiç duymamıştım. Ben dikkatimle duydum. Bir dakika orman bir, taşlamak. Evet, orman taşlamak bir kimsenin düşüncesini dolaylı olarak öğrenmeye çalışmak. Hı, i̇lginç. Eee jungle, cengel işte Farsça cengelden geliyor. Hı. Otlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarında verilen ad jungle. Ağaca baktım. Ağaç gövdesi odun veya Kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki diye açıklamış TDK hmm. İkincil olarak direk anlamı iftiva ediyor direkt Doğru da Direk direk öyle direk Ağaç olmak Ay Ben yerisi, araya girebilir miyim efendim, efendim? Bu direktle direkti yanlış yazıyor da herkes. Ben mesleki <gülüyor> der şey mesleki deformasyon yapabilir miyim? Hangisi doğru? Açıkla bakalım o zaman. Efendim böyle e, yani elektrik direği gibi olan da D I R E K yani direkt yazılıyor da doğrudan anlamında yazılınca sonuna bir de T konuyor. Evet. Her ne kadar söylerken yutuyor gibi söylüyorsak da yazarken de e doğrudan kullanalım o zaman. Yo ya yani, yani direkt tabii aynı zamanda yabancı kelime ama hani artık bayağı girmiş gibi dilimize ama direkt söyledim deyince hani hmm. ne elektrik direği mi söyledin ne söyledin gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> İki ee, arada bir ders vereyim. <gülüyor> i̇yi yaptın canım. Ağaç olmak var hocam. Ha ayakta. Gülirsin <gülüyor> tabii. Yani. Tabii. Argo tabii bir yerde ve ayakta hani çok beklemek anlamında. Evet. Ne yaratıcıdır. Güzel. Ee, ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. Bu da güzeldir. Hmm. Çocuklar ana ve babalarından öğrendiklerini yapmaya Özenirler gibi e, ibare var e, Koru var işte bakımlı küçük orman anlamında Korucu da işte bu orman Veya kır bekçisine e, Korucu deniyor TDK'de bunlar var aslında hani Ağaçla ilgili bir sürü yani dal Değilmeler evet. e, Tahta kereste kovuk sap gibi Hani kelimeler de var Evet Kök kozalak e, evet, tom, çok. Tomruk gibi Onları inşallah başka programlarda Diyerek Sonsuza kadar program yapabileceğimiz bir şeyimiz var aslında. Evet. Program içeriğimiz var. <gülüyor> Sataşma yok, şey var, mesaj var. Evet, mesaj var, kusura. <gülüyor> şimdi bende bir sıra. Evet canım. Efendim, yabancı e, kelimelere bakıyoruz. Geçen e, programda ormanın e, çeşitli sözlüklerdeki anlamını vermiştik ama... E, ...şimdi ben Red House ve Oxford sözlüklerine geçmeden... Ormanın e, yabancı e, karşılıklarını bir paylaşmak istiyorum. Ağacınkileri paylaşmıştık. Latince'de Silva Orman'ın karşılığı. E, Silva. Evet, Silva. E, böyle isim de var sanki. Silva. Mi? Evet, var var. E, İspanyolca ve İspanyolca'da. Da Silva İspanyolca var, da... futbolca'da. Nedir? <gülüyor> da Silva diye bir futbolcu var. Da Silva. Var. Ha, onu ben bilmiyorum. Oradaki o anlamım ihtifa ediyor bilmiyorum. Evet. Buyurun efendim. Ben de bilmiyorum. İspanyolca ve İtalyanca Latinceden etkilenmiş. Selva orada da. Hmm. Ee, Almanca da değişiyor. Wald. Ee, Forst diye de geçiyor. Zaten İngilizce'de hmm, Forst'a alışığız. Evet. Ee, efendim e, Arapça'da gabe. Yumuşak Habe. Yumuşak ge ama başı bunun Habe. Evet, evet. Ee, Hurşum diye de geçiyor. Farsça'da Bişe. Bir işe, şey, evet. Grekçe'de de Dasos diye geçiyor. Abi Almanca gibi o. Evet. Ha. Ha bu arada Fransa'ya atlamışız. O da e, tıpkı İngilizcedeki gibi be, Fore diye Hı. geçiyor. Sonunda T var. Şimdi e, Retal sözlüğünde e, sadece ve Oxford'da jungle'ın karşılığına baktım. Eee yani diğerleri klasik anlamlarını çünkü ihtiva ediyorlar. Ee, Jungle'ın bir bildiğimiz tabii çok sık aşıklı yüksek otların, vahşi ormanın, cengelin karşılığı var ama ikincisi asıl ilginç bu Oxford sözlüğünde ee, düşmanca ve tehlikeli yer ve durumlar da jungle olarak geçiyor. Hmm. Geçen programda Bonetaylor'ın şarkısında olduğu gibi, yani başarılı olmanın güç olduğu, hani doğru ve dürüst kalmanın zor olduğu, insanı çok zorlayan yerler, özellikle iş hayatı, şehir, hmm. medeni yaşantının evet mantıklı aynı zamanda? Jungle. Evet, öyle savaşıyorsun sürekli. <gülüyor> ee, Birbirden ormanlar. <gülüyor> tam, evet. Bir de birden yemiyorlar hani orada bir karşılaşırsın bir aslanla. O şu jungle'da aslan yok herhalde de ayıyla diyelim neyse ama jungle'da ayı da yok. Neyse <gülüyor> neyse, neyse diyerek geçiyorum. Ee, sonra e, jungle music diye bir müzik araştırırken buldum. Hiç bilmiyordum bunu. 90'ların başında Britanya'da ortaya çıkan bir popüler dans müziği. Ee, hızlı ve sözleri şehir hayatından e, bahseden ee, birkaç örnek de bulmuştum ama başka şarkılar çalmayı tercih ettik. Yani jungle music diye yazınca sevgili dinleyicilerimiz bol bol örnek çıkmıştı karşımıza YouTube'da. Bir de Jungle Gym var. Ee, bu jungle Cim şey, gibi. Jungle Cim, evet. <gülüyor> Aslında Jungle Cim'de hani öyle seviyoruz çünkü ormanları ama Jungle Cim, e, yani böyle e, Jungle Spor gibi düşünürsek, e, hani bu çocukların e, parklarında tırmandıkları e, şeyler vardır ya sallanırlar oradan hmm. oraya giderler falan. E, buna Monkey Bars da deniyor. Hmm. E, bu tür bir e, alet edevat üstünde yapılan e, spora ve hareketlere Jungle Cim deniyor. Tıpkı maymun gibi. Evet. Kullanırız Twitter'da. Böyle. Güzelmiş. Saklı sözlük var sende. Saklı sözlük. Aa gene bende mi söz? Evet söz sende bugün Aa. söz sende. Sözü sana verdim ben çekildim rahatıma bakıyorum Canan. Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Kemal saklı sözlüğü. Ee, bir e, ağaç dururken marul köküne at bağlamak diye hiç duymadığım bir ifade ama bakar bakmaz da anlamı çıkıyor aslında. E tedbirini iyi almamak anlamına geliyor. Hmm. Derleme sözlüğünden alınmış bu. Bir de Fakir Baykurt'un yılanların öcünde e, kullandığı bir ifadeyi almış Kemal Ateş. O yüzden saklı sözlük zaten çok az rastlanır bir takım değişleri. Kemal Ateş de Fakir Baykurt'u çok seviyor sanırım. E, çok çünkü aslında kitabın neredeyse dörtte üçü Fakir Baykurt'un e, köy kökenli eserlerindeki bir takım değişler ve hmm. bilinmeyen ifadeler. Evet. Aslında biz Yaşar Kemal'in e, böyle sözcüklerini e, barındıran bir sözlük var mı diye konuşuyoruz konuşuyorduk. Onu da bulalım. Bak, Var, böyle tabii ki bululurken Ya aslında basılmamış olmasına ihtimal de vermiyorum ama biz araştırmalarımızda ilkim bulamadık. Bitmiş olabilir. Böyle bizimle bir takım bilgilerini paylaşan dinleyicilerimiz oluyor. Ee, Varsa biliyor lütfen mesaj alsınlar, paylaşın lütfen, efendim, ya da Twitter'a yazsınlar lütfen efendim. Şimdi e, saklı sözlükteki fakir bay kurt ifadesini de söyleyip e, ağaç eşiklinin gümüş eşikliğe muhtaç olması. Ağaç eşiklinin gümüş eşikliğe muhtaç olması. Tahmin edebiliyor Güzel musun? Tekrar ettim. Ettin. Bu, Bu neymiş anlamını, efendim? <gülüyor> efendim az gelirliğinin çok gelirliye muhtaç olması demekmiş. Hmm. Böylece ağacı da gümüşün yanında tabi değersiz kılmış oldular. E, başka ne dedik? E, şey var. E, Ömer Faruk Atiboy'un şiir sözlüğü var. Hı hı. Edebiyat ve eleştiri kitaplığından basılmış. Ee, Hatipoğlu da bir takım sözcüklere böyle şiirsel çok kısa tanımlamalar koymuş. Öyle bir sözlük. Ağaç için şöyle demiş. Orman olur, balta yasap olur ve kibrit. Sonra yeşile ağıt yazdığımız kağıt hı. demiş. Tam da geçen programda konuştuğumuz bir şey. Aslında kendisini yakan ya da yok edenin de materyali oluyor ağaç. Evet. Tabii Hatipoğlu oldu. şairane söylemiş bunu. Ormanın içinde şöyle bir tanım cümlesi var. Yağmurları güden çoban demiş. Hmm. İyi Güzel. değil mi? Güzel, hoşuma gitti. Evet. Ben e, Ertuğrul Saraçbaşı'nın unutulmaz sözlerinden de e, bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeceğim ne demek? <gülüyor> programımız bitti <gülüyor> dermişimden. <gülüyor> Efendim, e, burada benim şu dikkatimi çekti. Burada bir sürü vecize var. E, böyle bir iki tanesi seçiyoruz genelde. Şimdi Sadi'nin e, Gülistan'ından ve gene Sadi'nin Bostan'ından... ...birbiriyle biraz çelişen iki ağaçlı e, ifade var. Onları seçtim bilerek. E, Gülistan'daki e, cümle şu... Meyvasız ağaca kimse taş atmaz. Hmm. Hani meyveli ağacı taşlarlar diye de hep kullanırız. Ancak Bostan'da demiş ki Sadi... Meyve veren ağaca balta vurmazlar hmm. Aslında böyle atasözü haline gelmiş işte ya da vecize olan bir takım sözlerin birbiriyle çelişmeleri de doğal bir şey Çünkü Tekli bir doğru yok yani. Doğru diyorsun. Hani e, bazen e, bir şeyler e, üreten yapana saldırıldığı gibi bazen de el üstünde tutulup e, zarar verilmiyor hali söz konusu. Ya Bu kadar bir sadi hayranıymış gibi olacak ama Boston'dan e, meyvelerle yüklü dal başını yere kor gibi bir cümle buldum. Benim çok hoşuma gitti. Alçak anlatmanın güzel bir ifadesi. Evet, evet bence de. Bir de... E, yani günümüzdeki bu yükselme hırsı özellikle siyasilerin durumuna baktığımızda bu e, niçe e, alıntısını kullanmak istedim. Böyle buyurdu Zerdüş'ten. İnsan ağaca benzer ne kadar yükseğe çıkmak isterse o kadar yaman köksalar yere, aşağılara, karanlığa, derine, kötülüğe. O zaman bir şarkı arası verelim Tolga Çandar'dan gelsin Ormancı Ege türküsü. Gelsin. Çıktım belen kahvesine Baktım ovaya Baktım ovaya Bay Mustafa çağırdı Dama oynamaya Ormancıda gelir gelmez Yıkar masayı, yıkar masayı Söz anlamaz ormancı, çekmiş kafayı Aman ormancı, yandım orman. Köyümüze bıraktım yoktan bir acı Aman ormancı, yandım ormancı Köyümüze bıraktım yoktan bir acı Gevezin suları hoşdur içmeye, hoşdur içmeye. İçinde köprüsü var gelip geçmeye. Tefimi vurdular. Hiç mi hiçine Hiç mi hiçine Yazık ettin ormancı Köyün iki gencine Aman ormancı Yandım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı Aman ormancı, yandım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı 94.9 Açık Radyo'da Kamusla güreşteyiz. Güzelmiş Keremcim. Evet, güzeldir, Güzelmiş. güzel. Tolga Çamları da ayrıca severiz. Ee, eşimin memleketinden Milaslı, Muğlalı. Hmm. Ee, devam edelim. Ee, neler var? Argo sözcüğü var. Argo sözcüğü e, ormanlamak diye bir tabir var. Çalmak, aşırmak anlamı içeriyor. Allah ee, Allah. Ben de ilk defa duydum. Neden acaba? Argo'da daha çok tabii bu Kereste, Kütük falan hikayeleri vardır. <gülüyor> tabii ama... orası zengin bayağı aslında. <gülüyor> evet. Açıkladık onu. Ee, evet. Başka sözlükler var. Ne var? Sen de. Tc sözlüğü var. Bizim evet alternatif sözlükler var. Ee, sokaktaki insanın Türkiye Cumhuriyeti sözlüğü. Aktuanozka'nın Notos'tan. Ağacın iki anlamını vermiş. Ee, birincisi, ee, şimdi programımızı şimdiye kadar hiç dinlememiş izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için. Ee, biz arda arda üç tane e, her şeye alaylı, ironik yaklaşan e, üç sözlüğümüz var. Biri bu TC sözlüğü, öbürü Flaubert'in yerleşik düşünceler sözlüğü, diğeri de şeytanın sözlüğü, Beers'in. O evet. açıklamayı bir yapmak gerekiyor. Hani ilk dinlerken. Yani tabii bunu anlayamayacak açık Radyo dinleyicisi yoktur ama <gülüyor> <gülüyor> Biz yine izahatta bulunalım diyorsun. Bir, bir not attım evet. Ağaç bir. Zamanında sorumsuz birilerince dikilmiş, bugün evimizin önünde toz, sümüklü böcek ve kertenkele yapan, polenleriyle alerjiye sebebiyet veren, dallarıyla manzaramızı kapatan, neyse ki sonunda Büyükşehir Belediyesi'nce yasaklanmış, yer yer kepçelenmiş, aslen bir kışlık yakacak maddesi. <gülüyor> Çok güzel olmuş ya. Yani. Hakikaten böyle manzarayı bozuya diye ağacı kökten kesenler var evet. ya. Biliyorum ya kendi örnekler var hayatımda gerçekten. Evet. Ben de çok gördüm yani. Arı yapıyor diye falan işte arı geliyor diye. <gülüyor> manzara kapatma olayı da var aslında. Tabii tabii manzara kapatılıyor da çok yapılıyor. Ya çok bilinçsiz budamalar sonra ağaç ölüyor mesela falan. Senin müdahalelerin iyidir bu konuda. <gülüyor> evet birkaç olmuştu şeyimiz ha. <gülüyor> evet ikinci anlamı da Taksim'de gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz ve oturacağımız 563'ün üzerindeki hayat formundan her biri. Evet, güzel. Yani böyle haziran içindeyken de geziye bir selam çakarak evet. ve ağaçlara. Efendim Flaubert de e, alaya devam ediyor yerleşik düşünceler sözlüğünde. E, hem koru hem ormanın karşılığında boğa diye geçiyor efendim e, kelime. Boğa. Boğa evet. İnsanı düş kurdurur. Şiir yazmaya elverişli bir yerdir. Sonbaharda dolaşırken şöyle demeli... Korularımızın ağaçlarından dökülen yapraklar bunlar. Böyle herhalde bir takım aşırı romantik tiplerle dalga geçmiş. Ee, efendim, e, Ambros Bierce'in şeytanın sözü de e, gene e, alaycı bir yaklaşımda şöyle demiş: e, Doğanın cezai bir aparat tedarik etme niyetiyle yarattığı, ama adli hatalar sonucunda genellikle ya tek bir meyvacık veren, ya da hiç vermeyen uzunca bir sebze. Doğal süreç çerçevesinde meyve verdiğinde ağaç uygarlığın gelişmesine ve kamu ahlakının sağlamlaşmasına katkıda bulunan önemli bir faktördür. Haşin batıda ve duygusal güneyde aç parantez, sırayla beyaz ve siyah olan parantez, meyveleri yenmemekle birlikte halkın zevkine uygundur ve ihraç edilmemekle birlikte genel refahı arttırır. Ağaçla adalet arasındaki meşru ilişkinin Yargıç için keşif olmadığı zira kendisi ağaca fener veya köprü direği karşısında bir ayrıcılık tanımamıştır. Ondan iki asır önce yaşamış olan Morister'ın eserinden alınan aşağıdaki pasajda açıkça görülebilir. Şöyle Morister'dan olan pasajı okuyoruz. Oradayken ben Deniz'i hakkında epeyce lakırda işittiğim Gogo ağacını görmeye götürdüler Lakin şahsen ağaçta hiçbir fevkaladelik sezmedim. Bunun üzerine ağacın serpildiği köyün reisi bana şöyle cevap buyurdu. Ağaç şimdi yemişe durmadı daha. Ama mevsimi gelince görürsün. Dallarının hepsinden hükümdara hürmette kusur edenler sallanır. Hmm. Buna ilaveten gogo -go kelimesinin bizim lisanımızda namussuz manasına geldiğini de şahsıma izah ettiler. Bu sarkan meyveler ve... Asılan kişiler, evet. Bir dar ağacı hikayesi dar ağacı var tabii. Var, evet, Hemen doğru. buradan bir dar ağacına gidebiliriz yani. Evet. <gülüyor> Simgeler sözlüğü var. Değil mi? Başlayalım mı? Bitirebilecek misin? Meşhur Esat Korkmaz. Meşhur Esat Korkmaz. Yani bizim anlamımızda. Biz e, çok seviyoruz kendisini. Ağaca bakmış. Ağaç, e, Mazda ve Zer Zerdüş mitolojisinde önsüz ve sonsuz olarak algılanan ve canlı varlık türlerinin oluşumuna katılan kurucu öğe. Hmm. Mazda ve Zerdüş mitolojisinde Efendim Orta Asya Şamanist tasarımlarında Yeraltı, yeryüzü ve gökyüzünü Birbirine bağladığı kabul edilen Direk, köprü E tabi doğru Hı -hı. Ee, Çin mitolojisinde Güneş ya da güneşlerin Konutu ve hükümdarın Barınağı Hiç hmm. ee, hayret Kadın cinselliğine bağlamamış mı Çin mitolojisi <gülüyor> hep böyle yapıyor ya <gülüyor> Doğanın rahmi olarak algınanan ağaç ama oyuk ağaç gibi bir durum söz konusu. Evet bağlamış bir yerde. Ağaç kovu Kıpçak söylencelerinde ağaç ananın rahmi olarak geçiyor. Ormanda da bahsetmiş, ormandan bahsetmiş simgeler sözünde Esat Korkmaz. Kimi Altay mitolojilerinde yeryüzünün giysisi. Hımm Evet. ...orman ruhu diye bir şey Türk var mı? birçok aslında ama değil evet. mi? Kıpçak altı ay evet gidiyor. Orman ruhu diye bir şey var. Bu da Moğol-Türk tasarımlarında ormanları koruyan, orman hayvanlarının esenliği için çalışan... ...avın verimliliğini ve zenginliğini sağlayan simgesel ruh, orman ruhu diye geçiyor. Hmm kelimelerimize varalım neler var efendim bugünkü programda bir kere yaşam ve hayat sözcüklerine iki programdır aslında vardık bir de şimdi Kerem Simgeler sözlüğüne başladı sevgili dinleyiciler yani ağaca ve ormana sürekli zarar veriyoruz ama biz araştırmalarımızda cidden önce bir program yapacağız demiştik sonra ikiye çıktı Galiba 3 olacak. Kesin olacak çünkü e, mitler ve dinlerde ağacın yer alışı o kadar zengin ki. değilmeden e, mümkün geçmek değil, mümkün geçmeyecek. Bu kadar parçası olduğumuz bir şeye bu kadar zarar vermek da ayrıca düşündürücü. Yani bu e, içinden çıktığımız e, bu hikayeler de çok Türk mitolojisinde var. E, i̇çinden eş geliyor, var, içinden bebek geliyor. Hem, hem, hem doğu hem batı kültüründe. Evet, evet. Çok zengin. Ulu sözcüğüne vardık. Görkemli. Evet. Korku dedin değil mi? Böyle gizem dedik. Tabii yeşil. Yağmur. Evet. Ee, işte yangın. Evet. Maalesef. evet olumsuz bir sürü şeyi de hatırlatıyor aslında ağacın bütün e, parçaları ve ondan yapılan şeyleri de tek tek sıralamıştık e, Hani belki vardığımız sözcükler mi diyelim ağacın dalları mı diyelim biraz basmakalıp bir benzetmeyle ama o dallarda yaprak gövde kök budak odun kereste ahşap kozalak evet. hepsi var Evet Bazıları Türkçe değil tabi mesela ahşap e, Arapçadan geliyor, kereste, farça, kerasiteden geliyor, hmm. tahta da yine farça, e, tahteden geliyor. E, bunlardan bahsedip iyi haftalar dileyerek haftaya görüşmek üzere diyelim efendim. Bizi bekleyiniz efendim bir sürü hikayeyle geleceğiz önümüzdeki haftaya. İyi haftalar. Hakan Demir'e tekrar teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Hoşçakalın.